Hocam maddi olarak kul hakkı çok dedi izleyicimiz ama bunlara da ödeme imkanım yok. Ee, ne yapmam gerekir hocamız ne tavsiye Ödeme imkanı yoksa o insanları eğer bulabiliyorsa benim ödeme imkanım yok diye onlardan helallik istemeli. Bulamadıklarının yerine ise onları adına tevbe istiğfarda bulunabilir. Onlar için hayır duada bulunabilir. Evet.